Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Sonra Muaz bin Cebele, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu. Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Rasulallah. Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan... Diye sordu. Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim. Peygamber Efendimiz Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu. Kendi görüşümle icdihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulü'nün elçisini, Resulü'nün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Muaz ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana? Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi. Ne diyorsun? Bu, bu, bu onun son görüşümüz mü? Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin. Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın. Kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. 153. bölüm. Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı. Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı. Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene iki defa yapmış. Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu... İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu bir aydır. Bu ay Allah Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslüman'ın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır. Geçen gece Resulullah mescide geldiğinde Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kılan insanlar gördü. Onların ne yaptığını sordu. Kur'an'dan fazla ezberi olmayanların onun arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıklarını söyledik. Doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar diye onayladı yaptığımızı. Kendi de sabahlara kadar namaz kılıyor Bize farz olmasından endişe ettiği için cemaatle kıldırmıyor Ama namazsız geçirdiği bir Ramazan gecesi yok Hele cömertliği Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah Evet her zaman fedakardır ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor Ömrümüzün bereketlendiği ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-ü Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hz. Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hz. Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hz. Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hz. Fatıma, Şöyle diyecekti. O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum. Bu, Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz, Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman, ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu. Ya Rasulallah." Her sene mi hacc edeceğiz? Peygamberimiz hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez susardı. Ama adam sorusunu yineledi. Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız? Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine, eğer evet dersem üzerinize farz olur, fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler!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 Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor. Hacı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı. Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün? Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun? Sayılacak gibi değil ama yüz binin üstünde insan toplandı. Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister Haklısın Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış Evet Ali'yi onları hazırlarken gördüm Çok heyecanlıyım Ne zaman yola çıkacağız acaba Birkaç güne kalmaz sefer başlar Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, ihram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları kısaca hacın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öyle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz seferi olunması sebebiyle iki rekat olarak kılındı. Bu gece burada konaklayacakmışız. Evet, akşam ve yatsı namazları burada kılınacakmış. Böylece ardımızdan gelenler bize yetişebilecekler. Develerin bağlanmasına yardımcı olalım. Hadi. Hadi o zaman. Ertesi gün peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra gusledip ihrama girdi. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hayvanları işaretledi. Ardından bineceği devesi kasva getirildi. Peygamberimiz hamdü sena edip tekbir getirdikten sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir hac kıl. Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Peygamberimiz şöyle dedi Sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru seyyale tepesine vardılar. Akşam yemeğini yiyip, akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken peygamberimiz şöyle dedi. Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim. Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun dördüncü günü ordu Üsayede konakladı. Peygamberimizin azı Hz. Ebu Bekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebu Bekir, deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi. Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Deveyi kaybettim. Nasıl kaybedersin? Az önce yılları elimdeydi ancak ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş. Allah Allah, ben seni niye görevlendirdim? Her yere baktım ama yok. <Gülüyor> Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi. Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?'' ''Özür dilerim.'' Hz. Ebu Bekir'in telaşını gören Peygamberimiz onu ''Sakin ol, bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi.'' diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.'' Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun, afiyet olsun. Bunun üzerine Peygamberimiz, gel Ebu Bekir. Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi diyerek onu yemeye davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen saffan bin Muattal, azık devesini Peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hz. Ebu Bekir'e seslendi. Bu senin deven değil mi ey Ebu Bekir? Evet benim. Bak bakalım bir şey eksik mi? Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik. O da şu devenin üstünde. Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna Allah emaneti sana teslim etti diyerek Latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade, bir deveye yiyecek yükleyerek peygamberimizin çadırının önüne getirmiştir. Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duydum. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir. Peygamberimiz, Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa'd! Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu? Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir. saat bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi. Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak, yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır. Bu sırada saat bin Kays söz aldı. Ya Resulallah, Saad'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı. Çok iyiliklerini gördük. Peygamberimiz de, İnsanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları, dini anlarlarsa, İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar diye saat bin Ubade'yi bir kez daha öldü. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.